915 numaralı konu, sahabilerin birbirleriyle ve aile fertleriyle iyi geçinmeleri, evet, Ebu Hüreyre'nin bir zenci kariyesi vardı, bu kariye yaptığı hareketlerle bütün bir aileyi bizar etmiş ve kendisinden bıktırmıştı, sonunda dayanamayan Ebu Hüreyre vurmak için kamçısını kaldırdı, fakat sonra bundan vazgeçerek, eğer kısas yapılacağından ahirette, korkmasaydım şu anda seni kamçılardım, bunun yerine seni, karşılığını mutlaka alacağım bir zata satacağım, git, seni al. Allah rızası için azat ediyorum, dedi.